sevgini istemem bir gün dön sen de geri oh bitişi artık istemiyorum sevgini istemem bir gün dön sen de geri. Ymmärrän, että sinun on oltava pusunun geceler yetişir artık sana bağladım ömrümün son nefesini çalan o boş ümitler yetişir artık istemiyorum sevgini istemem bir gün daha gir ah yetişir artık istemiyorum Islemiyörüm sevgini istemem bir gündön sen de geri Ah yetişir artık istemiyorum sevgini istemem bir gündön sen de geri Merhaba Açık Radio 94.9'dan Herkese iyi pazarlar ee, Yeni bir albüm var Bugünkü programımızda Fulyo, Izlem ve Akustik Kabere Ve albümleri Manidar Boşluk ...dahası Fulya Özlem ve Akustik Haber'e stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Fulya Özlem vokalde. Ee, merhaba Fulya. Merhaba. Ee, kanun'da Fotini Kokala. Merhabalar. Merhaba Fotini. Ve e, Ud'da Marina Leondu Muhammed. Merhaba. Doğru okudum herhalde evet, değil mi? Evet. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> Şöyle başlayalım bu yeni albüme. Yani o çok klasik soruyu sormayacağım tabii. Ee, ama ben bu albümü alırken böyle raflarda görememiştim. Ee, sordum mağazada çocuğa. Öyle ee, mi? Evet. <gülüyor> ne güzel. Ee, o da işte bilgisayardan baktı. stokta var. Sonra aramaya başladı albümü raflarda. Yine göremeyince bana şey sordu. Ya Çünkü türlere ayrılmış orada CD'ler. Hangi tür dedi? Ben biraz böyle kaldım, <gülüyor> böyle <gülüyor> hemen cevap veremedim. Ee, ben de hemen cevap veremiyorum. Biz ne tür müzik yapıyoruz? Evet, Peki, e, müzik, sonra müzik. E, orada Türk sanat müziği içerisinde buldum. <gülüyor> e, bu aslında he, e, hani yanlış yere de koymuş diyebiliriz. Bir yandan doğru tarafları da var herhalde. Doğru, doğru. Çok. <gülüyor> <gülüyor> biraz buradan başlayalım istersen. Bu albümün türünden ilk. Ee, örneği de dinledik. Bana da plak şirketi sordu işte e, internete koyacaklar. Hangi tür yazalım? Spotify'a koyun. Türk sanat müziği alternatif evet. ama yani ben <gülüyor> bile zorlanıyorum çünkü <gülüyor> gerçekten e, türünü belirlemenin zor olduğu bir albüm. Aslında bu benim hoşuma da giden bir durum çünkü hani yeniği ararken insanın e, bir kalıba, kendisini bir kalıba sokmak zorunda değil. Yani hani yeninin e, peşinde olmak benim için önemli olan bir şey. Evet. Ve o yeni orta, doğduğu zaman ben onu e, tanıyıp ona isim koymak için kahramanlıklar yapmasını bekliyorum. Yani o yeni kendisini var olarak gösterecek. Hı hı. E, albümün e, tabii yeni, oldukça yeni tarafları var bence. Yani çok da benzeri bir şey yapıldığını hani çok düşünmüyorum. Yani bu albüme yakın bir şey söyleyemem. E, bugüne kadar yapılanlar arasında. Ama albümün bir de kökleri var. Belki yo yani 20. yüzyılın e, ilk yarısında buralarda e, yapılan müzik daha çok kadınların yorumladığı o eski tangolar bir yandan bir yandan da makamsal bir kolu var. Tabii tangolar, kantolar, 20. yüzyılın başındaki kadın şarkıcılar, makam müziği, genel olarak makam müziği, sonra o makam müziğinin e, yüzyıllarca süren e, gelişimi, onun içerisindeki yenilikler, yani e, nasıl fasıl formu bir gelişim göstermişse, nasıl şarkı formlarımız, işte besteden nakış besteye, yürük semaiye ve şarkıya uzanan bir geçmişe sahipse, yine bu e, Popüler müziğin de bir gelişimi var. Bu müzik 20. yüzyılın başındaki kent muskisiydi aslında. Bana ilham veren şey İstanbul'da, İzmir'de, bu gibi büyük kentlerde 20. yüzyıldaki Kent müziği ve oradaki kadın şarkıcılar, işte Deniz Kızı Eftalia da buna dahil, Safiye Ayla da buna dahil, Seyyan Hanım da buna dahil, Birsen Hanım da buna dahil, Mahmut Rehman Hanım da buna dahil, e, Marika Politiş veya yada Rosa Eskenazi, hmm. e, Hep Kiryakula... hepsi bunun bu gelinin birer parçası. E, son zamanlarda tabii e, o ...parçalar çok ilgi görmeye başladı. Hem e, tekrar basınları yapıldı... Hı hı. ...hem de tekrar yorumları yapıldı. Ama bu senin yaptığın gibi... ...biraz böyle tekrar üretimi diyebiliriz... ...o müziğin. Bunu pek yapan e, çıkmadı. O yüzden bence... ...ayrı bir yerde duruyor... E, ...bu albüm. E, yetişir artıkla... ...başladık. Albümdeki tüm... E, ...besteler, sözler sana ait. Hı hı. Onu belirtelim. Bu parça ile ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Ben tangoları çok seviyorum Hı -hı. ve e, o İbrahim Özgür'den olsun, e, Seyhan Hanım'dan olsun, o Türk tangolarını da çok seviyorum. Hatta onların kendi içerisinde bir tür olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü tango işte Buenos Aires'ten Paris'e ve bütün Avrupa'ya yayılırken, Türkiye'de de makam müziğiyle etkileştiği, yine e, Türk edebiyatıyla etkileştiği bir nokta var. E, onu ben Yine hani 1900'lerden 1950'lere ve devam eden o şarkı sözü geleneğinde de görebiliyorsunuz. Örneğin divan şiirinde işte kirpiklerin e, ok olup e, kalbe saplanması vardır. Evet. Bu e, İbrahim Özgür'de falan tango şarkı sözlerinde de gördüğünüz bir şeydir. O kirpikler mutlaka bir ok olur kalbe saplanır. Orada bir şiir geleneğinde kökten kopmayış görebiliyorum. O yüzden ben yetişir artık da e, sözleri yazarken dedim ki... E, ...elini korkak alıştırma abart Çünkü sonuçta bizim bir mübalağa sanatımız evet. var. Biz <gülüyor> abartmayı bir sanat biçimi olarak... E, ...icra eden bir toplumuz. İranlılar ve in, işte Arap... E, ...şehir geleneğinde de olduğu gibi. O zaman ben biraz mübalağa edeyim dedim. Ve yetişir artık da hani yeter artık demenin... ...böyle <gülüyor> e, hanımefendice bir biçimi bu. Evet. E, şimdi... Devam edelim ee, albümü dinlemeye ama canlı mı çalalım? Canlı çalalım. Hı -hı. Ee, yine sözleriyle böyle, çünkü bu albümde farklı farklı şeyler var. Bir daha komik, e, o absurd komedi unsurlarını e, barındıran kanto tarzı şarkılar var. Bir de hani daha dramatik, daha şiir yönüyle öne çıkan şarkılar var. Şimdi size Umut'u çalacağız. Umut, ben hakkında konuşmayayım, dinleyelim. Tamam, e, Fulio <gülüyor> yüzden ve akustik kabereden dinliyoruz. Açık radyo stüdyolarında canlı e, olacak. Umut. Umut, sen suyun üzerinde. Acık bir dalda ıslanıp batacaksın sen mavi gökyüzünde süzülen bir kuş gibisin havalı suyunca güçlü Bu evden gidersen, güneş bile dolmaz Bak nasıl titriyorum, avuçlarım ter içinde Kulağım kapıda, sen geleceksin Vahansa, güneş osun diye. Uutkaa, kuinka pehinden, jokaiselle. Kuinka tulee, kuinka tulee. Kuinka tulee, kuinka tulee. Kuinka tulee, kuinka tulee. Sonra tuttun kalbime nefesinle can verip Beni hayata döndürdün sen yine Başımı döndürdün sen yine Umut Açık radyo 94.9'da Fulliozlem ve Akustik Kabareyi Manidar Boşluk isimli albümlerinde bu sefer canlı din, canlı dinledik Umut isimli şarkılarıyla e, bu parçalar e, tabi hem bir söz yazarlığı hem bestecilik olsun belli bir yeteneği gerektiriyor e, ancak e, ciddi bir de makamsal müzik bilgisi var e, buralarda. E, Bundan biraz bahsedelim. Herhalde çok küçük yaşlardan gelen bir eğitim sonucu. Albümde de ilginç notlar var onunla ilgili. <gülüyor> e, çok teşekkürler sizin takdiriniz. E, makam müziği bilgisi ve duyumu mutlaka. hani Bu albümde makam müziği yaptığımı söyleyebilirim. E, Umut'ta işte Kürdi makamında masa bazen makamı ile biraz flört eden bir şarkı. Ben küçükken Musiki cemiyetinde büyüdüm diyebilirim işte Karamürsel Musiki cemiyetinde 8 yaşından 14 yaşına kadar keman çaldım böyle işte bir sürü makamları geçerdik e, o dönemden bir sürü şarkı saz eseri hepsi ezberimde hala böyle notalarıyla radyoda falan bir yerde çalındığını duyduğum zaman aynı çocuklumdaki gibi notalarıyla böyle beynimin içinden geçmeye başlar O şarkılar hatta bazıları beni duygulandırır yıllarca duymadığım bir şarkıyı duyarım ve birden o çocukluğumdaki o güne dönerim ve gerçekten benim için Türk sanat müziği Türk müziği ee, bir kimlik e, hı hı. beni ben yapan şeylerden bir tanesi ama hani beni ben yapan bir sürü şey var İrlanda müziği de öyle Arjantin müziği de öyle tango da öyle folklore ee, ...Kandombe... ...Rebeldiko... zaten daha sonra onlarla bayağı şey, vakit geçirmiştim. Kimliğimin bir hmm. parçası oldu ama ilk... ...göz ağrım e, Türk müziğiydi. E, daha sonra böyle uzun bir... ...yolculuk yapıp işte İrlanda müziği yaptım... E, ...Latan Amerika müziği yaptım... ...ikinci albümüm Alba'da olduğu gibi... ...ancak... Berlin'e taşındıktan sonra belki bir özlemle birlikte bu köklerime dönme makam müziğini bu sefer ne yaptığımı bilerek yapma arzusu bende öne çıktı. Yani elbette beste yapabiliriz ama ne yaptığını bilmek ve açıklayabiliyor olmak hatta bu sayede onunla oynayabiliyor olmak gerçekten büyük bir keyif. Ben bunu istedim. Ve değerli hocam Necati Çelik'ten 2011 yılında UD dersi alma şansım oldu. E, pek çok hocalarım oldu e, Hı -hı. Ve saymakla bitmez ee, Ve bunun sonrasında da e, Bu arada İhti Türk Moskiisi Devlet Konservatuarı'nda da e, Müzik e, müzikoloji müzik teorisi doktorası yapıyorum Orada da konum Gazeller ve Türk Moskiisi Öyle biraz bir teorik bilgi de edinebildim Ama temelde duyduğum şeyi yeniden üretiyorum diyebilirim Evet zamanla böyle pişen bir albüm gibi Diyebiliriz herhalde. Ee, devam edelim albümü. Hmm, CD'den mi çalalım? İsterseniz e, CD'den böyle biraz cesur bir şarkı çalalım. Tamam. E, ismi Yalnızlıktan Kim Ölmüş. E, böyle evet. içerisinde çeşitli maceralar e, barındıran e, progresif bir şarkı olduğunu söyleyebilirim. <gülüyor> tamam o zaman onu dinleyelim. Albümün son parçası. Yalnızlıktan kim ölmüş? Julio Özlem ve Akustik Kabere Manidar Boşluk albüme. Havanda su menin dayanılmaz alırlına. Kendimi bir kattırsam sanki hepten yok olacağım gözünü de kapatınca ben siz dünya oradaki herkes mutlu herkes memnun hayatından kim ölmüş şurada sanki yalnızlıktan kim ölmüş şu dünyada yalnızlıktan Yalnızlıktan Kim Ölmüş? Hulyo Özlem ve Akustik Kabere'nin Manidar Boşluk albümünden dinledik. Ee, şimdi bu programda bugüne kadar ben e, birçok Yunan müzisyen çaldım dinlediniz. Ama ilk kez iki Yunan müzisyeni konuk ediyorum. Ee, Fatini senden başlayalım istersen. Hı hı. Ee, yolun nasıl Türkiye'ye düştü <gülüyor> diye Bayağı. başlayabiliriz. Evet. Ben İstanbul'a aşık oldum, küçük. Hı -hı. <gülüyor> Girit'te bir sürü Türk öğretmenler geliyorlardı. Rose Daily'nin labyrinth workshoplara. Ve orada ilk defa bir araya geldim bu müziğe ve... Yani kanun öğrendiğim için bütün e, e, öğretmenlerim tabi e, Türk müziyenleri dinletiyorlardı falan. Orada da e, öğretmenlerim Türk oldu. Ondan sonra bir kere geldim dedim. E, ben burada yaşamak istiyorum. E, çok istedim. Sonra bu öğrenci sorulara geldim. Yani hmm. zaman geçti. Beş sene sonra. 2000, e, 2010'da. Erasmus öğrencisi olarak geldim. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde e, Erasmus programı yaptım. Sonra uzattım. Yani altı ay için geldim. Sonra altı ay için ve şimdilik şimdilik buradayım. Yani sekiz sene geçti. Ve buradayım. E, güzel geldim. koro çalışmalarım var galiba. <gülüyor> ah, evet evet. <gülüyor> İstos Korosu. Evet. Hı -hı. Devam ediyor mu? Ediyor ediyor. Bu geçen sene Hı -hı. yanlışlıkla başladı. Biraz böyle de sadıfen öyle diyelim. Hı -hı. Ama güzel oldu. Benim için güzel bir fırsat oldu. Yani şarkıcı olmadığım halde zaten bu müzik e, şey profesyonel anlamına gelmez ya, sadece. Yani Ee, yaşayarak yani bu halk müzik dediğimiz e, Yunan halk müzik yaşayarak herkes söyleyebilir, herkes evet. şey. Yunanistan'da tabii Özellikle. hani ilk başta revetik olarak görüyorsun fakat sonra içine daldığın zaman aynı Türkiye'deki gibi Hı -hı. çok kollara ayrılan evet e, bir Aynen. müzik e, evreni var diyelim e, orada e, Marina seni dinleyelim ne diyeyim ben Siz e, Yunanistan'da tanışıyor muydunuz? Evet, aynı okuldaydık. Hmm. Ama e, 2012'den sonra yani çok e, 2012 nekiliz nezaka? Ne? He? Bu her şey doğdu. 2010 diyorsun. Bu her şey doğdu. Ah 2010'dan sonra e, arkadaş olduk değil mi? Deli <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>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 İki bin on üç geldim. Evet, iki bin on üçte geldim. Sonra fotinerle basladık. Yani... Sen de girdi galiba. Evet şeye. gittim, hmm. evet. İki, i̇ki sene oradaydım, iki sene. Yani iki yaz, <gülüyor> Aa, iki yaz hmm. orada geçti. Bir de e, bu akustik kableden başka bir projeniz daha var zannedersem. Evet, <gülüyor> evet. var. varsin. Sinafitriye, sinafitriye bir grup var. Elene mutlaka sio tule. Vokaalta. Bitte... bis emeski dan bieze bis emeski dan bieze duo vardı. bye le hershey baslodi benze Bence de. <gülüyor> yani biz arkadaştık ama... bye müzik yapmadık. Sonra... emeski geldiğinde... ...ben de le fazla baslodi benze bye kere bis Hop, dan bieze bye le Gerçekten ee, böyle başladı. Ondan sonra farklı müzisyenlerle ama birlikte yani düet gibi gidiyoruz. Hmm. Yani. Sinafi Rüya'nın <gülüyor> albüm projesi var mı? Ee, çıkmak üzere. O çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Onun da haberini vermiş olalım evet. buradan. Tabii hmm, Devam edebiliriz. Tamam. Ne istersiniz? Şarkı mı çalalım? Olabilir. Hı -hı. Olur. Belki albüme ismini veren şarkıyı çalabiliriz. Hı -hı. Manidar boşluk. Evet, Mani Boşluk albümünün açılış parçası aynı zamanda. Kare deliklerden bahseden şu son dakika haberlerini duydun mu diye seni aramak için dayanılmaz bir arzu var içimde. Parmaklarım dokunmatik ekranda Arıyor ismini senin Fakat Odane ne? Neler oluyor? Rehberimden silinmişsin Sanki buharlaşıp erimişsin Aa! geçmiş gibiler geceleri yatağımda Bir çığlık altı uyanınca Bir an için senin yokluğun Sadece bir kabus sanıyorum Seni yanımda arıyorum Aaa! Kısa Ay evet kesin bu. Manidar Boşluk Fulye Özlem ve Akustik Kabere'nin Aynı adlı albümünün açılış parçasıydı ve açık radyo stüdyolarında canlı dinlemiş olduk. E, Fulye bu albümü herhalde e, dün de konseriniz vardı. Hı -hı. Canlı yorumluyorsunuz. Elbette, evet. Önümüzdeki dönemde var mı? Hı -hı. Evet, yani belli onun. Aa, Ocak ayında konserlerimiz olacak. Tarihi bugünlerde belirlenmek üzere. Hmm. Ama maalesef şu an bunu ilan edemiyorum. Çünkü belirleyemedik bir süre. Oluyor böyle şeyler İstanbul'da. Son derece spontane hayatlar yaşayan evet. insanlar olduğumuz evet. için. Öyle. Ee, senin bir de geçmiş projenin var. Aslında bu üçüncü albüm mü? Bu benim üçüncü albümüm, evet. Biraz onlardan bahsedelim. Evet, ilk albümüm 2007 yılında çıkan Boz Kraliçesi albümüydü. O zaman böyle Kadın şarkıcı şarkı yazarlarının Bu kadar popüler olduğu bir dönem değildi O da kendi dönemi için çok Yeni bir çok albimdi Çok grup çıkıyordu daha çok evet, o zaman Evet, rock grupları çıkardı evet. ama böyle işte Garip garip sözler yazan garip garip kadınlar Henüz ortaya <gülüyor> çıkmamıştık biz <gülüyor> Neyse ben o zaman çıktım Daha YouTube yoktu o derece Evet ee, Ve o bir um, caz altı yapılı Bir şarkıcı şarkı yazarı albümü Yine makamsal etkileşimleri var mesela Döne Döne, Saki gibi bazı şarkılarda Nedim'den ve Baki'den Gazeller Bestelemiştim. Onların makamsal özellikleri vardı ama altyapı olarak Cem Tuncer'in düzenlemeleri vardı. Onları çok güzel bir şekilde caz düzenlemeleri yapmıştı. Bir caz grubu, bir caz albümü idi o. Yani şarkıcı şarkı yazarı ve caz albimleri. İkinci albüm Alba ki şurada görüyorum var yanınızda getirirsiniz evet. ne <gülüyor> kadar hoşsunuz. Alba benim <gülüyor> bu Buz bu çıktıktan sonra 2007'de o albüm çıktıktan sonra ben e, bu sefer çok yoğun bir şekilde Güney Amerika Müzikleri dinlemeye başladım ama spesifik olarak e, tango dinliyordum. O yüzden de Arjantin'e gittim. 2007'de ve ben orada tango keşfedeceğimi düşünürken tamam tangoyu da keşfettim tango şarkıcılığı dersleri aldım ama ben orada orayı keşfettim yani işte özellikle Arjantin ve Şili'nin kuzeyindeki And dağlarının kültürüyle birleşen Salta ve Huay'dan da Kaynağını alan bey aldı. Işte Santiago de los falan birçok şehrinde Arjantin'in bir, Arjantin bir folklore müziği var. Şey gibi herhalde yani Rebetiko'yu keşfedip sonra aynen. onun Revitico dışında ayrıca bir paradoksiye yeni siyatiya evet. falan hepsini keşfetmek gibi bir şey. Ben oraya gidince aslında Arjantin müziğinin kendi içerisinde ne kadar zengin olduğunu Hı -hı. keşfettim ve bu sefer e, artık beynim böyle çakar aralar algılamaya işte bossanova'yı zaten sever işti. Artık bestelerim bossanova, chacare, samba arjantin sambası falan o şekilde olmaya başladı. Sonra da Berlin'e taşındım 2008 yılında. O Berlin'e taşındığım zaman hep hayalim ben bu şarkıları besteledim ama onları gerçek sanduna kavuşturacak böyle Şilili ya da Arjantinli müzisyenlerle çalışmam gerekiyor diye düşünüyordum. Ve de pek çok müzik başka müzisyenle tanıştıktan sonra yani İspanyolları çok severim ama e, böyle her şarkının rumba gibi sound etmesi hoşuma gitmeyen bir şeydi. Yani hmm. çalıyorduk şarkıları mı rumba her şey ama her şey rumba değil. Evet. E, ve ben e, Rodrigo Santamaría ve Luis Barrios ile tanıştığım zaman, Şilira sevgili dostlarım o zaman bu şarkılar gerçek sounduna kavuştu ve biz karar verdik albayı kaydetmeye. Benim bütün bestelerimi de bu şekilde e, onlarla, onların Rodrigo Santa Maria, Luis Barueto, Greco Acuña, Andres Castelo, Böyle bir grubumuz vardı Ve bu, bu Alba da gene makamsal Bir albim Yani hmm. Alba'nın özelliği de Bir e, Latin jazz, um, Rhythm Section'da yani ritim kısmında hmm. bir latin caz band var. Ama solo enstrümanlarda da e, Ruben Tenenbaum sonunda biz de şey Osmanlı kemancısı deriz ona. E, makamsal evet. bir şekilde keman çalıyor. Ve Can da, Yıldırım'da Kanun çalıyor. Yani o, bu albümün de solo enstrümanları Kanun ve keman. Hmm. Ve makamsal e, müzikle Türk müziğiyle Güney Amerika müziğini birleştiren bir füzyon albümü bu Alba. Evet oldukça güzel bir albüm adam. Devam edelim. Tamam. Sizin albümü dinlemeye <gülüyor> e, albümden mi çalalım yoksa? Albümden aslında e, çalalım. Albümden ben yine kaçar giderim çalalım. Tamam. Full özlem ve akustik kaberden e, dinliyoruz. Ben yine kaçar giderim. I'm the Giderim. Fulya Özlem ve Akustik Kabere'nin Manidar Boşluk albümünden dinledik Fulya bu projeyi devam ettirmeyi düşünüyor musun? Yani bir ikinci albüm Elbette yani <gülüyor> İnşallah Değil mi kızlar? <gülüyor> evet evet, evet. Ee, Düşünüyorum hatta aslında bu proje böyle enteresan bir yere doğru gidiyor Daha dallanıp ee, budaklanacak mı? <gülüyor> evet yani şöyle ki E, sahnede aslında bu bir müzikal stand-up'a dönüşüyor. E, çünkü aslında ben... Evet akustik... orada bir de kabere... kabare evet. olayı var. Yani o akustik kabare ismini hmm. boşuna koymadım evet. tabii. <gülüyor> Niye koydum? Çünkü o, o... Yani 20. yüzyılın başında İstanbul'daki belki direkler arası eğlencelerini e, yakınınızdaki bir tiyatroya getiren show olmaya ...adayız dermişim. Güzel olmadım ama. Ee, gerçekten de bunun bir kabare boyutu var. Sahnede de... E, ...şarkılar arasında yapılan konuşmalar... ...hep bir bütün bir hikayeyi... ...anlatıyor aslında. Elbette ki... ...spontane başka yorumlara değer vererek. Dolayısıyla bu gitgide bir müzikal... ...stand up'a, bir kabareye dönüşüyor. Ve aslında benim hayallerimin... ...arasında böyle... E, ...gelecekte bize işte bir dansçının... ...da katılması çünkü işte ateşle bulut gibi geldi geçti ömrüm benim gibi şarkılarda aslında biz bile kendimizi zor tutuyoruz onlar da oynamak gerekiyor <gülüyor> ee, yine yalnızlıktan kim ölmüşün bazı kısımlarında 9-8'lik var ee, pek çok şarkıda ben bir dansçıyı da önümde dans ederken hayal edebiliyorum ve bir de e, Fas'ta böyle gittiğim E, çeşitli restoranlarda ya da e, nereye gitsem ya bir akrobatlar önümde perende atmaya başlıyordu. Tabii bu akustik kabarı için biraz abartı olabilir. Ya da sihirbazlar <gülüyor> şi, seyircilerin arasına girip onlara böyle çeşitli e, sihirbazlık e, numaraları yapıyorlardı. Ben akrobat istemiyorum ama bir sihirbaz fena olmazdı aslında. <gülüyor> Evet aslında 80'lerde kabere bayağı yaygındı. Yani daha çok tabii tiyatro toplulukları kullanıyordu <gülüyor> bu tarzı ama ciddi müzikler oluyordu. Ve çok ciddi müzisyenler canlı müzik yapıyorlardı o oyunlarda. Sonra birden kesildi tabii. Ee, oldukça güzel düşünceler bunlar. <gülüyor> ee, devam edelim mi albüme? Tamam. Evet. Um... Bu albüm ve bütün albümlerin e, elbette ki diğer dillerle, diğer e, dinlediğimiz her şeyle bir ortak noktası var. Onları kucakladığı noktalar var. Bu albümde de fark etmişsinizdir. Pek çok etki var. E, ama bu albümün tek çift dilli şarkısı Kelebek. Evet. E, onun yarısı İspanyolca, yarısı Türkçe. Her iki bölümde de tamamen aynı şeyleri söylüyorum. E, bu şarkıyı Toledo'da Yok Toledo'da değil. Castilla'da Leon yakınlarında bir köyde kalıyorduk. Orada bestelemiştim. O yüzden İspanyolca besteledim önce. Sonra e aynısını Türkçe olarak da söyledim. Ve şey... Heste e böyle sözlerle beraber mi geliyor sana yani? E Genellikle öyle oluyor. Sanki böyle bir bütün bir yerden böyle geliyor. Ben onları <gülüyor> yazıyorum ya da kaydediyorum. Kelebek. Tamam onu dinleyelim. Olurlar. Gidecek yerim yok, ne de bir evim var. Kanatlarındaki renkler sevdiğim Kanlı göz yaşları eteklerime döken. Yaşar sever ölürüm, doğduğu günde. Yaşarım, hiç bilmeden beni kimse sevdi mi? Gel arkasında bir oda du schlärim Fenster ist çalayan typiklü sunar odan o da beki Kelebek, Fulya Özlem ve Akustik Kabere'nin Manidar Boşluk albümünden açık radyo stüdyolarında canlı olarak dinledik. Albümün tek iki dilli parçasıydı. Ee, prodüksiyondan bahsedelim biraz da. Ee, kalan müzikten yayınlandı. Sizden başka da müzik, bir iki müsyen E, kayıtlara katıldı galiba Elbette evet e, e, Apostolos Cideris Contrabass'da Bize eşlik etti bazı şarkılarda Evikanelu e, Perküsyon Dohula ve Rick Çaldı yani Tef Çaldı e, Onun dışında Burcu Yankın bize e, Erbane çaldı Ben Yine Kaçar Giderim'di e, O, o Ozan Çoban keman çaldı, Güneş Demir gitar çaldı ee, ve de Burhan Demir de Davul Hı. çaldı. Hı, evet. davul. Ben bir de bir isimden bahsedeyim. Benim için hani o ismi görünce hemen bir artı yazıyor albüme. Albümü kaydeden İhsan Apça. E, bu arada albümü kaydeden e, Çatı Stüdyo. Çatı Çatı Stüdyo'dan Taner e, Albümün mixing bu, ve mixing, mastering evet. Yapan değerli İhsan Apça Hı. Her birinin bizde yeri ayrı evet. Her biri bizim için ayrı Önemli Çok güzel e, Sonuna geldik biraz programın e, Kapanışı nasıl yapalım Albümden mi siz mi Şey yaparsınız Biz çalalım Görmezsem bu gece seni Tamam E, bugünkü programda Fulyo Özlem ve Akustik Haberi'nin Manidar Boşluk albümünü dinledik kimi canlı kimi albümden parçalarla e, ve Fulyo Özlem'e Fotini Kokala'ya Marina Lyon Muhammed'e geldikleri için çok teşekkür ederiz biz teşekkür, biz ederiz, teşekkür ederiz davetiniz yani. için çok sağ olun Bu güzel şarkıyla kapatıyoruz Anın tınısı. Hazırlayan ve sunan Balkan Ünseven.